Elhamdülillah ve salatu ve selamu Aleyh Resulillah Şimdi yine bir kaç tane Soru var Kur'an-ı Kerim'le ile ilgili ee, Nasıl Kur'an-ı Kerim Toplandı ee, Nasıl yazıldı, kimin zamanında Oldu, sonra bazı şüpheler var Kur'an-ı Kerim'le ile ilgili i̇şte Diyorlar böyle oldu Suralarla ayetler nedir Anlamı, bunları allah Teala Terefinden düzüldü mi yoksa Resulullah İştihatten düzdü bunu, yine de sahaba Vesaire sorular hepsinde e, bir cevapta inşallah cevaplayacağız. Kur'an-ı Kerim Allah subhanahu ve taala Hicr 9. ayette geçtiği gibi inna nahnu nazzalna ve inna lehu lehâfidhun. Biz Kur'an'ı indirdik, zikri. Kur'an'ı biz ona muhafız oluruz. Biz ona muhafaza ederiz. Neden? Kaybolmaktan ya e, tehrif tahrif etmekten. Çünkü diğer kitapları Allah Subhanehu ve taala indirirken e, çefil olmadı kayb olmasına garanti vermedi tabir caiz ise ne dedi? Neye şey yaptı, eğitim Allah Teala kime verdi e, mukayet olmasını, e, muhafaza etmesini alimlerine verdi, rahmanlara verdi, papazlara verdi. Siz mukayet olun İncil, Tevrat, Zubur'a Onlar da mukayet olamadılar. Kur'an içerimi e Allah Teala kendisi çefil oldu. Ben mukayet olurum. Mukayyedi altında Allahu Teala'nın e, cözetim altında ne oldu? Kur'an-ı Çerim hakkıyla toplandı. Bugüne kadar bizim elimize geldi. Toplanması üç aşamayla oldu. Birinci aşama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Burada da içi şekilde toplandı Kur'an-ı birinci şekil, Birinci şekil ezberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberledi Kur'an-ı az oldu. Orada da ayet kıyamet suresi 16. 19. La tuharrik bihi lisanik lisanak li ta'cel bihi. İnne aleyna cem'ahu ve kur'anahu. Feiza qara'nahu Kur fettebi' kur'anahu. Thumma inna aleyna beyanehu. Acile etme ey Muhammed. Acile etme ey Muhammed Resulullah acele tez öğrensin ne var. Diyor yavaş yavaş bizim üzerimize biz görevleniriz alırız Kur'an'ı Cem etmeyi toplamayı Sen oku peş peşe Hatta kalbinde yerleşsin Ondan sonra Biz seni anlamadığın Yerleri açıklarız ee, İbni Abbas da işte öyle açıklıyor aynen bir Vayeti bizim açıkladığımız gibi de açıklıyor Evet bu da nedir Allah subhanahu teala'dan de kim aldı Sahabeler aldı Sahabeler diyorlar biz 10 ayet ezberliyorduk. Sonra anlamın, sonra amel ediyorduk. Sonra 10 ayet. Kur'an-ı Kerim Resulullah zamanında hafızlar var Kur'an-ı Kerim'i yüzlerce hafızlar var Bunlar ne yapıyorlar? Hefz Kur'an'ı. Buların da imamı Abdullah İbn Mes'ud'üydür, Muaz İbn Cebel'idir, Ubey'dir, Zeyd İbn Sabit'idir, Ebu Derda'dir ve şair bu sahabeler hıfz ediyordular Kur'an-ı Kerim'i. Sonra yani Kur'an Resulullah'ın ezberinde vardır Kur'an-ı Kerim. Bir de sahabelerin ezberlerinde vardır. Ondan sonra çinci bölümü Resulullah zamanında mushafa yazıldı. Suhufa yazıldı. Suhuf nedir? Çağıt, e, vesaire şeylere de tedvin olundu. Bunlar da kuttabil vahiy vardır. Vahiy yazıcıları vardır. Bunlar da chimleridir. Hazret Ali, Muaviya bin Ebi Süfyan رضي الله عن عبيد بن كعب Zeyd bin Thabit bunlar nedir vesaire bunlar gibi alimler vardır hem ezbelliyurdular Kur'an içerimi hem de yazıyurdular ne de yazıyurdular ee, deri ee, koyun derisi yani ceci derisi yani ceyran derisinin üzerinde yazıyorlar. yende de şeyin e, e, Hurma ağacının dalından işlenmiş böyle levhaler gibi oların üzerinde yazıyordular. Yende böyle ceniş taşlar buluyordular. O taşların üzerinde yazıyordular. Ha? Ee, yende çağıt buluyordular. Deriden yen yani çağıttan bir neve çağıtlar. Yende ağızlar üzerinde yazıyorlardı, Böyle kalas şeklinde dümdüz ince ağızlardan. Yende deve çemiğinin yani koyun çemiğinin sırtındaki o belindeki ceniş çemiğin üzerine yazıyorlardı. Bunlar hepsi yazıyor, yazıldı, yazıldı, mukayet olundu. Resulullah zamanında bütün Kur'an-ı Kerim e, hemen hemen yazıldı Resulullah zamanında. Bu birinci aşama böyle hafız olundu. Ezberde dedik yazıldı. 2. aşamada Hazret Ebubekir zamanında yazıldı. Bu da niye yazıldı? Çünkü Abu Bakır sebebi neydi yazılmasının? Abu Bakır zamanında Kur'an böyle gidiyordu. Ezberliyordular. Ezberleyen tabii çok alıyordu. Hepsi imamları varıdır Matemat ezberliyordular. Hatasız. Ondan sonra e, Abu Bakır zamanında radıyallahu anhu ehli yemameh musallimel kezzabın cemaati dediler bize kurra verin bizi Kur'an Kerim öğretsin. Ee, e, pardon, eee Yemame savaşı oldu. Müsallimal Kezzebin, eee hurub-ür-ridd, harbinde bunlar mürtet oldular, baş kaldırdılar da halifeye. Resulullah vefat ettikten sonra bunlar bu bu savaşlarda çok hafızlar öldü. Mucahit hafızlar öldüler, vefat ettiler, şehit oldular. Bu şahadet oldukları için Hz. Ömer geldi ya Abu Bakır ya halifeti Resulullah dedi. Biz toplayalım şeyi e, Kur'an-ı Bak hafızlar ölüyor. Kur'an-ı Çerim kayıp olmasın. Ondan sonra kalbi inşirah etti. Sahabeleri topladı Ebu Bakır. E, Kur'an'ı yazın dedi. Yazalım bir araya toplayalım. Rasul e, şey e, Bakır radıyallahu anhü kimi çağırdı Zeyd ibn-i Tabit'i. Zeyd'e dedi sen censin, akıllı birsisin, ezberin kuvatlıdır. Resulullah'ın el altında yetiştin, ondan hefzını direk aldın. Bir de Resulullah'ın sen vahiy katibisin. Topla bu Kur'an-ı bir ekip kur, bu topla bunu. Ee, Zeyd'e dedi vallahi bana sanki bir dağları verdin. Ne yaptı burada? Ee, Zeyd başladı ekip kurmaya. Ondan sonra bütün saha kim Kur'an ezberlemiş Onları çağırdılar Kim yanında Resulullah'tan Zamanından kalan bir şey var Getirmiş Oları ne yaptılar Onları e, Topladılar hepsini Hepsini topladılar Bunları hepsini topladılar Bir ekip kurdular e, O ekipten çalışmaya başladılar Kur'an içerimi topladılar e, Bir Kur'an içerimi yazıldı sağlam olarak elimizde destur bir kaldı. Zeyd İbri Sabitir Ebu Bakir alimler deyirler niye e, şey yaptı e, onu e, ekibin başına getirdi. Çünkü cendidir, akıllıydır. Resulullah yanında vahiy yazmıştır. Hafızların imamıydır. Amanetli sağlamıydır. Mükemmel huluk sahibidir. E, bir de ee, bütün e, Kur'an içerimleri hafızları hepsini tanıyordu. Evet, Abu Bakr sallallahu e, aleyhi ve metodu nedir? Bu bir Kur'an içerimi toplamada. Bu bir Kur'an içerimi toplamada, e, Abu Bakr gözüklerdeci köş, önce e, hafızlara itimat ediyordu. Sadece e, yazılanlar değil, yazılan ve gözüklerdeci. Sonra kim Resulullah'ın elinin altında yazılmış, Resulullah'ın ikrarıyla yazılmış oları kabul ediyordu sadece. Muhtemel Resulullah'ın yanında ezberlemiş oları kabul ediyordu. Eğer başkası ezberlemişse, bir rivayet getirirse, eğer yokuysa yazıda, yende ezberde iki tane mu'tedil, adil şahit kabul ediyordu. Ondan dolayı bu Kur'an'ın özelliği ne olur? En mükemmel şekilde dikkat oldu. Yani en mükemmel bir Kur'an-ı Kerim oldu. Tam Allah'ın hefz ettiği Kur'an-ı Kerim oldu. Diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İnşallah o değil diyeriz. İnşallah şu tahkiken yani olabilir olmuyor. Ama ne diyoruz? O'dur. O Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Allah kendisi söz vermiştir. Ee, tilaveleri nesk olduğu şeyleri almadı. Ümmet bunun üzerine icma'en tevatür etti ayetleri tertibli oldu. Bu özelliğidir. Bu da Çinci toplamadır. O Kur'an içerim ondan sonra Hazreti Ömer'in yanında oldu. Hazreti Ömer'den şehit olduktan sonra kızı Resulullah'ın hanımı Hafsa anamız yanındadır o Kur'an içer. Sonra üçüncü toplama üçüncü halife zamanında oldu. Osman bin Affan radıyallahu anhu. الذي ile شهيداً. O da şehit olmak öldürüldü. Ne sebep oldu buna? Sebep oldu çünkü İslam alemi bayeye yayıldı. Her yerde yayıldı İslam alemi. Çok büyük oldu İslam devleti. Büyük oldukça nübüvvet ehdinden uzak oluyorlar. Musulmanlar çok yeni İslamiyet'e giriyorlar. Kur'an'ı yeni öğreniyorlar. Bir de gayr Arabi Kur'an'a girdi. Bu sefer ne oldu? Hata yapıyorlar. İşte mesela Hüzeyfe bin el Yemen Osman'a dedi ben ehli Şam'da Azerbaycan taraflarını fethederken Irak, Azerbaycan, Ermenya baktım insanları yanlış kulağını okuyorlar ya ya Amir el yetiş biz de Hristiyan Yahudileri gibi olmayalım Kur'an'ımız kaybolmasın. Yazalım Kur'an'ı Kerim'i gönderirim. Ondan dolayı Hazreti Osman radıyallahu anhu aynen Zeyd bin Sabiti nerede dedi o Kur'an Dediler hafzayanda getir o Kur'an'ı. O Kur'an'a göre ne yaptılar? Nesk ettiler. Ee, aynen e, Abdullah İbni Zübeyir, Sa'id İbni As, Abdurrahman İbni Thabet Bunlar hepsi toplandı. Bir ekip kurdu. Yeni bir ekip. Bunlar e, ne yaptılar? Kur'an içerimi yeni baştan e, Kureyş dilinde yazdılar bunu. En e, arabin mükemmeli Kureyş dilidir Kureyş dilinde yazdılar diğer bütün ne kadar Kur'an-ı Kerim var? Bütün sahabelerin yanında ne yaptılar? Bunu yandırdılar. Hz. bu Kur'an-ı Kerimleri yandırdı. Kaynak ne olsun? Bir olsun. Matodu neydir Kur'an-ı Kerim'i toplamakta? Ee, önceden Abubakir e, Kur'an'a itimat etti. Çincisi tehkik etti. Hangisi tam doğrudur? Resulullah'ın şeyine uygundur, mütevatirdir. Böylece ne oldu? En mükemmel Kur'an-ı Kerim oldu. En mükemmel Kur'an-ı Kerim oldu. Bu da nedir? Ee, Kureyş'in diliyle yazıldı. En mükemmel Kur'an-ı Kerim oldu. Bunun farkı neydir Hazreti Ebu Bakır'ın Kur'an'ı ee, Fark neydir? Niye cem' etti? Birincisinde Hazreti Ebu Bakır Kurra'lar e, ölüyor, şehit olurlar ama Hazret Osman Üs zamanında ne oldu? İhtilaf olmasın diye Kur'an içerisinde sebepler farklı. Çünkü birincide ölmüyordu Kur'anlar. Tamam yayıldı İslam. Kur'an da çok yerde yayıldı. çeş kendisi için eskediyordu. Bir kısım sahabe Kur'an'ın atrafında e, anladıkları tefsiri yazıyordular. korttu Hazret Osman Kur'an'a o tefsirlerde Kur'an'a e, zamanla, ee, şey olsun. Onun için hepsini yasakladı da Kur'an içeriğinde bir şey yazılmaz. Ee, Hazreti Ebu Bakır'ın Kur'an'ı birçok aynen böyle şeylerde yazılmıştır dediğimiz şeyde Hazret Usman hepsini çağatta topladı Kur'an içeriği bir mushafa şey yaptı. Ee, kaç tane mushaf yaptı? Bunda da e, alimler ihtilaf ettiler. Bir rivayette 4, bir rivayette 5 bir rivayette 7 ee, Meşhur olan diyorlar 5 tanedir her Mesela birini Basra'ya gönderdi, birini Şam'a, birini Kufa'ya, birini Medine'de tuttu, birini Mecce'ye gönderdi vesaire. Beş tane mushaf gönderdi her şeye. Ondan dolayı Osman e, radıyallahu anh'ın mushafı nedir? En mükemmel mushaftır. Buna ne, ne dirilir? Mushaf-ül Usmani. irtiza ettiği mushafı, razı olduğu, onayladığı mushaf budur. Burada... Alimler yine ihlaf ettiler. Bu Osman radıyallahu anh'ın Mushaf'ı hükmü nedir? Birinci görüş dedi ha, tevkifi değil yani e, e, nastan olmamış Resulullah'ın emriyle Hz. Osman iştihadan bunu topladı. Bu da cumhun kavludur. İkincisi dedi tevkifidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi taban? Mushaf'ın yazılış şekli. İkincisi de dedi Hz. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maviye derdi. Tani böyle yap, elifi böyle yap, sini böyle yap. Evet. E, üçüncü dediler bu istilahtır, müşkülat yoktur bunda. E, birin e, cumhurun kavlu alemler diyorlar daha racihtir. İçtihadidir. Yani elifi böyle yapmışlar, rayi böyle yapmışlar. Bunun şeyleri yoktur yani bir sorunu da yoktur inşallah elhamdülillah. Burada kaldı bazı insanlar özellikle müsteşrikler, zındıklar, kafirler Kur'an'la hakkı bazı şüphetler atıyorlar. Diyorlar Kur'an'da hata olabilir. Çünkü Resulullah bir cümlescide girerken bir Arabi Kur'an'ı okurmuş. Resulullah demiş yanlış okuyorsun. Buhari'de geçiyor bu hadis. İyidir. Bundan dolayı Kur'an'da yanlış var. Çünkü neden diyorlar? Resulullah onu hatırlattırdı. E insan unutabilir. Belki o Arabi unuttu. Biz dedikçe bu imkanı yoktur. Resulullah unutmaz Kur'an-ı Kerim'i. Sen ukriyuka felâ tense. A'la surasında diyor. okudu unutmazsın. Resulullah unutmaz. Ondan sonra de unutsa birbirlerini hatırlatırlar. Bu şübhet geçersizdir. İkinci şübhet. Diyorlar İbni Mesud'den bir rivayet var. İnkar etti. Maavvizat. E, felaknas. Kur'an'dan değil dedi. Sonra Dediler Fatiha surası İbn-i Mes'ud'un mushafında yokuydu. Ondan dolayı Kur'an'da ihtilaf olabilir. O kadar yani Osman'ın şeyle övünmeyin diyor. Buna da alimler cevap verdiler. Bu, bu bir iftiradır İbn-i Bu iftira sabit değil. İbn-i Mes'ud nasıl olur muavvizeti inkar eder ki i̇bn Mes'ud Resulullah'tan öğrenmiş. Kurra'lardan iyidir İbn-i Mes'ud. E, e, bunun aslı yoktur sahih değil ee, icma etmiş imam nevvidür icma etmiş maavvizat fatiha e, mushafta usman mushafında varıydır hazret ebu bakir'in mushafında ama şeyin mushafında yok uydur diye bunun aslı yoktur batıldır e, fatiha de ummul kurandır onun için yeterli değil e sonra bazı e, Rafiziler özellikle e, Din düşmanları Rafiziler, Ehl-i Sünnet düşmanı Rafizi dedin e, Aslında e, Başka bir din desek daha e, Doğru olur çünkü onlar ne bizim Rabbimize, ne bizim Nebimize Ne bizim hadislere inanmıyorlar Kur'an'ı diyorlar Abu Bakır, Osman değişti Onlar diyorlar Abu Bakır'dan Osman bazı ayetleri değiştirdi Meselen diyorlar ümmetü ee, hiye arba min ummeti nahl surasında aslında bir e immetun hiye askan min e bu ümmet o bir ümmetten daha şeydir bunlar diyorlar e, bu, bu imamlar sizin imamlarınızdan daha e, muttakidiler vesaire yani de ehlibeyt ahzab surasında ehlibeytin faziletini oturdular e, Abu bakırdan ömer Kur'an'ın 3'te ikisini törpülediler İşlerine gelenleri koydular işlerine bu da batıl bir şüphettir. Buna kulak asmak bile e, abeslen abesle Kur'an cem olurken Hazreti Ali e, cem edilenlerin imamlarıdır, başındadır. Şu bütün imamlar Kur'an'ın eee sahabelerin icmaıyla e, Hazreti Ali de dahil Kur'an e, cem olundu toplandı Bu şüphetlerde hiçbirisi geçerli değil Şimdi bu konuyu kapamadan önce e, Bir arkadaş aynen soruyor diyoruz, Bu ayetler suratların Tertibetleri nedir e, Allah tarafından koyulmuş Yoksa Resulullah iştahat etti Yoksa Hazreti Osman düzdü Şimdi <gülüyor> ayet nedir Ayet Lugaccede mucizettir Bir alamettir işarettır. Burhan'dır. Bu ayettir ayet. Yani her ayetin başında Kur'an'ın her ayeti bir mucizedir. Onun için diyorlur ayet. Burada alimler içiye ihtilaf ettiler. Birincisi dedi tevkifidir. Tevkifi nedir? Yani Resulullah'ın e, vahiy ile birindirendir. İkincisi dediler tevkifi değil. E, bir kısmı tevkifidir. Bir kısmı e, kıyastan olunmuştur. Çi kavul var. Evet. E, çi kavul de birbirine yakın olduğu için çok bir sorun yoktur bunda. E, bazı ayetleri alimler diyorlar bu tokifidir Resulullah demiş. E, bir kısmı diyor ki bazı Resulullah demiş bazında Resulullah kendisi koymuş. İçtihaden yanında sahabeler koymuş. Bu ayetin tertipleri e, nedir? icma'an aslında e, şeydir e, tevkifidir İcmaen tevkifidir bu daha sahih kavuldur e, bu da neye delalet eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'den her zaman Ramazan'da otururdu ayetleri Kur'an'ı düzeltirdiler bu ayet bundan sonra gelir Cibril okurdu Resulullah müdarese yapardılar e, vefat ettiği sene Cibril aleyhisselam iki sefer geldi. İki sefer yani Ramazan'da iki sefer Kur'an'ı her ayeti yeri yerinde oturturlar. Ondan dolayı bizim için racih olan ayetlerin tevkifidir. Allah tarafından bilindirmiş. Cibril aleyhisselam Resulullah'tan şey yapmışlar. Gelmişler, söylemişler. İkinci sura. Sura nedir? da bir sura yani bir parça bu ayetten bir parça yani Kur'an'dan bir parça bu sure diyorlar. Aslında surdan alınmış mesela e, sur bir Medine'nin suru biz İstanbul suru diyoruz mesela e, bir parça yani bir, bir sur gibi mecmu'a minel ayet bir mecmu ayeti bir araya toplanan sura derler. Suraların tertibi e, nasıl olmuş? Biz dedik ayetlerin tertibi tevkifidir. Allah tarafından koyulmuştur. Suraların da tevkifinde içi kavle aynen ihtilaf etmişler. Birinci demişler tevkifidir. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle olmuş. Bu sure bu suradan sonra gelir, bu sure bu suradan sonra gelir. Bakara, Ali Ümran e, ve hasayri. 114 sure peş peşe gelir. Bir kısmı da demişler bir kısmı tevkifidir. Aynen bir kısmı sahabelerin iştihadındandır. Ee, burada karar verilmemiş ama cumhurun kavli tevkifidir. Bir kısmı demiş iştihadidir. Sonuçta bu bir şey değiştirmez. Değiştirmez ama bugündeki elimizdeki mushafın e, icma kabul olmuşsa bizim için buna saygı durup buna uymak lazım. Buna uymak lazım ee, Bir de e, kaldığı tertiple Surayları tertibiyle Okumak e, e, Namazda Sünnettir Yani önceden bakara, bakara okudun Ali Umran okursun Olmaz önce Ali Umran okursun birinci lükette, Sonra bakaraya çıkarsın Sünnettir önceden tertiple Kur'an-ı e, namazda okuması Tilav etmesi e, Bu da e, sünnettir Çünkü Resulullah bunu hep öyle yapardı. Bir de faydalar, e, suraları bilmekte fayda nedir? Ayetleri, suraları. E, bilmekin faydası var. Kur'an-ı alimler suraları bölmüşler. Suraları, uzun suraları bir yere koymuşlar. Orta suraları bir yere koymuşlar. E, küçük suraları bir yere koymuşlar. Bu tertip ezberlemek için, anlamak için faydalı şeylerdir. Bir de bir arkadaşın bir sorusu da var. İlk önce hangi ayet indi? En akır hangi ayet indi Kur'an içerisinde? İlk önce ayet enen Kur'an, cümhurun kavlu suratil alaktır. Iqra bismi rabbikellezi halak. Bu, e, Iqra bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak. Bu racihtir bir rivayette göre eyyuhel middettir bir rivayette göre Fatiha surası e, ama e, racih olan cumhun kavli ikra surası inmişti e, en son sure nedir bunda da ihtilaf ettiler en son ayet hangisi indi en son ayet e, şeydir Bakara surası 181 وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Bu en yani. Bir kısmı rivayet dediler bakara 78. يَا اَيُوْلَّذ۪ينَ مَا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ Bir kısmı 180. bakara dedilerinde. Bir kısmı Nisa 176. Racih olan birincidir allah Alem, Cumhur'un kavludur. Racih olan birincidir. Ee, bunda ne faydası olur? Hangisi önce indi, sonra endi? Bu da faydasını asuk-mansuk alimler bilmek için, teşrih, hüküm indirmenin mertebelerini, derecelerini ezberlemek için bu da nedir? Faydalıdır. Bu da arkadaşlar, Kur'an-ı ilmini bilmek Kur'an-ı Kerim'i tanımak her mümin üzerine vaciptir. Bilsin tanısın nasıl yazıldı ki şübhelere katılmasın şeytanın askerlerine şeytanın adamlarına şeytanın fitnesine kalbini kapalı tutması lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.